Ali İmran Suresinin 176. Ayet-i Kerimesi ile tefsirimizi devam ettiriyoruz. Geçen bölümde, ondan önceki bölümde de Uhud Harbi anlatılarak, sevgili Peygamberimize itaatın ne demek olduğu, itaatsızlığın bu dünyada da cezasının çekildiğini, Vuhud Harbi'nden öğreniyoruz. Vuhud Harbi'nde mağlubiyet olsa da kıyamete kadar Müslümanlara da bir ders olmuştur. Rabbimiz, başta sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam olmak üzere, O'nun şahsında kıyamete kadar gelecek bütün Müslümanlara diyor ki, وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذ۪ينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ اِنَّهُمْ لَنْ يَضُرُّ اللّٰهَ شَيْئًا يُرِيدُ اللّٰهُ اَلَّا يَجْعَلَ لَهُمْ حَوَّنْ فِي الْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ Seni üzmesin derken ilk muhatap Peygamber Efendimiz. Ona diyor ki seni üzmesin. Şimdi ben okuyorum, bana diyor, seni üzmesin. Sen okuyor ve dinliyorsun, sana diyor, seni üzmesin. Ne üzmesin? Onların kafirlikte koşuşturmaları seni üzmesin. Dünyayı yavur etmek için milyar dolarlarını harcıyorlar. Dünya insanının cehenneme atılması önce gavur edilip sonra cehenneme atılması için dünyanın her tarafına ordular gönderiyorlar. Biz de koşturuyoruz Rabbimiz ayet gelirmesinde ve sebiqu ila muferatin min rabbikum ve cennetin ve sariğe <gülüyor> öyle mafıratı min Rabbikum ve cennetin. Allah'ın cennetine ve rahmetine doğru yarış yaparak koşunuz diyor. Biz Allah'ın cennetine ve rahmetine doğru koşuyoruz. Onlar gavurluk yayarak insanlık ailesini sonsuz senelerde cehennemde yapmak üzere koşuyorlar. Seni üzmesin onlar yaptığı. Çünkü Allah'a hiçbir şekilde zarar veremezler. Allah onlar için ahirette hiçbir pay nasip vermemiştir. Murad etmiyor. Cennetten hiçbir nimetle onlar yararlanamayacak. Onlar için çok büyük bir azap vardır. Diyor Allah Celle Celas. Biz üzüntüyü şuradan çekeriz. Bu insanlar cehenneme gitmesin diye üzülürüz. Üzülmekle kalmayız. Cehenneme insanları sevk eden silah kırbaçları altında cehenneme doğru eğitim yoluyla göndermeye çalışan bu insanlara karşı durur. Bu yol insanlığı cehenneme götürür. Halbuki bu insanlar cennete gitmelidir diye kelime-i şahadeti insanlara tebliğ etmek için gayret gösteririz. Üzülmeyiz çünkü. Ateş yakıyor diye üzülmez. Üzülünmez. Akrep sokuyor diye üzülünmez. Câfirin görevi küfrünü yaymaktır. Ateşin görevi yapmak olduğu gibi, ateşi biz e, bir sobanın içerisine alacak olursak faydalı hali de geri verir. Yoksa ateşe kızılmaz ateş, e, kontrol altında tutulduğu gibi, tutulduğunda faydalı olduğu gibi, kafir de kontrol altında tutulursa zarar vermesi engellenmiş olur. İnne kileri iştirabıl küfre bil imanı, lan yavrul Allah şeyen ve leh İmanı verip yavruluk satın alanlar. Ne aklınıza geldi? Şu anda. İnkar vadisine geçip iman vadisinden çıkanlar. Hani bunları siz görürsünüz, televizyondan da duyarsınız. Ben hoca çocuğuyum, ben hadi çocuğuyum. Ama karşı İslam'a karşı, İslam kelimesine karşı olduğunu söylemiyorlar da. O biraz daha zor, şeriata karşıyım diyerek ilan tarafına gidiyorlar. Ancak şunu söyleyeyim ben, Türkiye'de ben şeriata karşıyım diyenlerin %99,99'u şeriatın ne olduğunu bilmeden karşılar. Biraz önce dedik ya, dünyaya gavurluğu yaymak için yarış yapanlar, bizim insanımıza bizden önce ulaşmışlar, kendisini bu dünyada beyefendi yapacak, ahirette de cennete götürecek, İslamı çirkin göstermişler, kendi iç dünyalarının çirkinliklerini onlara göstermişler ve işte şeriat budur diye vermişler. Kendi papazlarının yaptığı zulümleri bizim insanımıza anlatmışlar, buna şeriat derler demişler. Kabaat tek taraflı değil. Bizde de kabahat var tabi ki. Bu insanlar tutmuşlar, imandan çıkmışlar, yavurlaşmışlar diyor. Bunlar da Allah'a zarar veremezler. Onlar için çok acıklı azap vardır diyor Allah Celle Celaluhu. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا اَنَّمَا نُمْل۪ي لَهُمْ خَيْرٌ لِا اَنْفُسِهِمْ Kafirler kendilerine verdiğim mühleti, zamanı ve imkanı kendileri için hayırlı olduğunu zannetmesinler diyor. Inna ma nümlili lhumliyiz derdu itmen. Ben de onların günahları artsın diye zaman tanıyorum, imkan veriyorum. وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّه۪ينَ Onlar için çok alçaltıcı bir azap vardır, diyor Allah Celle Celaluhu. Dünyamız imtihan dünyası. Bu imtihan dünyasında kazanmanın yolu Rabbimin emrettiklerini yerine getirmek, yasaklarından kaçınmaktır. Allah'a ve Rasulüne isyan edenlere de Rabbim mühlet veriyor. Zaman tanıyor, imkan da veriyor. Niye? E, i̇ç dünyası dışına bir çıksın. Yoksa ahirette vallahi ben bir şey yapmadım ki, içi yavur da dışında bir şey yapma fırsatını vermemişler Rabbim, o zaman ben bir şey yapmadım ki sen benim içimin nereden görecek diye verir Yani belgelenmesi için işin yani niyetin eyleme dönüşmesi gerekiyor. Rabbim de onlara zaman tanıyor içlerindeki pisliğin dışarıya aktığını nasıl dünyanın her tarafında ahlaksızlığı yayan Kafirlerin ileri gelen devletleridir. Türkiye'mize gelen rahatsız olduğumuz pislikler nereden gelir? Bir düşünün. Evinizde oğlunuz ve kızınız üzerinde hoşlanmadığınız şeylerin kaynağı nereden gelir? Oğlunuza sorun veya kızınıza sorun. Bunu nereden öğrendin bu ahlaksızlığı? Yani İbneliği, lezbiyenliği, veya hani daha modern olsun diye geyiliği, lezbiyenliği, hortumculuğu, soygunculuğu, mafyayı bile batılı mafyalardan öğreniyorlar. Beş dil bilen insanlar bu işi götürüyorlar. Mahallede yumurta hırsızlığı yapan bakkal dükkanından bilmem çerezse çalanların Türkiye'nin bütün hırsızlarının, o küçük hırsızlarının yaptıklarını toplasanız, Üç dil bilen, Batı'da eğitim görmüş insanlarımızdan birinin hazineden hortumladığının rakamına ulaşma imkan ve ihtimalleri yok. Nereden biliyor bu? Türkiye'de kalsaydı bunu bilemezdi. Bu soygunu nasıl olacağını bilemezdi. Ma kana Allahu li yadara alimini ala ma entum alayhi. Hatta yemez el kabiithenin tayib. Müminleri şu andaki bu durumları üzerinde Allah Celle Celal bırakmaz. Onların içerisinden iyi ile kötüyü ortaya çıkar. Diyor. Hani peygamberimiz Medine'de devletini kurmuş. Herkes Kur'an'ın dediklerini yerine getiriyor. Mutlu bir hayat var. Gerçekte inanmadıkları halde inanmış gibi davranan münafıklar da var. O kadar güzel ibadetler yapıyorlar ki bu adamların bu ibadetleri Asabın da hoşuna gidiyor. Hatta e, bir ayet-i kerime de diyor bu ke etsem vakit duruşları namazdaki rükû ve secdeleri senin de hoşuna gider diyor Allah c.c.l.u. Ama bunların ayırt edilmesi gerekir. E, Uhud ayırt etme yeridir. Hani altını ateşe attığınızda eriyince içindeki posa ayrılıverir. Gümüş karışımı ne kadarsa o ayrılır. Bakır karışımı ne kadarsa o ayrılır. Altın saf halde şu tarafa döner. İşte durum bundan ibaret. Allah Celle Celaluhu onları böylece ayır veriyor. ve كَانَ اللّٰهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى وَلَاكِنَّ Allah يَجِتَبِي min رُسُولِهِ مَنْ يَشَاءَ Allah sizin gaybı bilmenizi engeller. Gaybı size bildirmez. Yani biz gaybı bilen insanlar olmayacağız hiçbir zaman. Hiçbir zaman. Bilmememiz bizim de faydamızadır, onu da söyleyeyim. Gaybı bilmemek, ...bu dünyada rahat etme anlamına gelir. Neden? Çünkü en yakın arkadaşının içinden geçeni bilsek hayat çekilmez olur. Hani içimizde yediklerimiz, midemizde veya bağırsaklarımızda hoş kokulu değiller. Ama Allah Celle Celalü öyle bir ince zarla kapatmış ki... Dıştaki o zar insanı birbirine sevdiriyor, aşık da ediyor ama içindeki koku dışarı çıkmıyor. Niyetlerimizin de öyleleri var ki bütün dünyanın pisliklerinin kokusu içimizdeki kötü düşüncelerin kokusu kadar olamaz. Onu içimizde gizliyoruz. Doğrudur gizleyelim. İzlenenleri görmüyoruz. Ya görseydik, dünya çekilmez olurdu. Karşılıklı gelen, birbirleriyle karşılaşan insanların çok iyi niyetlileri olduğu gibi, çok kötü niyetlileri de olur. Ancak Allah Peygamberlerinin seçer, peygamberlerinden, peygamberlerine bazı kayıpları bildirir diyor. وَلَاكِنَّ اللّٰهِ يَجِتَبِي مِنْ رُسُلِهِ Peygamberlerinden dilediğine dilediği kadar gaybı bildirir. Mesela sevgili peygamberimiz aleyhissalatu vesselama Medine'deki münafıkları bildirmiş. Sevgili peygamberimiz kimseye söylememiş. Öleceğine yakın Huzeyfe radıyallahu anhe bildirmiş. Neden? Ümmeti Muhammed'in Onlardan zarar görmemesi için. Hadreti Ömer de biliyor. Hadreti Ebubekir de biliyor. Peygamber Efendimiz münafıkların listesini Huzeyfe'ye bildirdi. Onu biliyor. Hadreti Ömer vali atamaları yapacağında Huzeyfe'yi de davet edermiş, camiye gelirmiş. <gülüyor> O valiyi namaz kıldırmak üzere öne geçirirmiş. Huzeyfe onun ardından namaz kılarsa onu tayin edermiş. Huzeyfe namazı kılmaz da çekip giderse veya kendi başına namazını kılarsa o zaman atamazmış. Listeyi vermemiş. Peygamber Efendimiz zaten verme kimseye demiş. Ama zarardan da emin olmak lazım. Peki yayınlanmaması faydalıdır. Günümüzde şunlar kafir, bunlar kafir, şunlar mason bilmem ne diye yüzlerce kitap yayınlandı. Bil ama halkın bilmesine gerek yok. Fa aminu billahi ve rusulihi. <Sessizlik> Allah'a ve Rasulüne iman ediniz ve üntümün ve mecrun azim. Eğer Allah'a ve Resulüne iman eder, Allah'ın koyduğu kuralları peygamberin uyguladığı şekliyle de yaparsanız sizin için çok büyük mükafat vardır diyor Allah Celle Celaluhu. Şimdi buna benzer bir başka ayet kelime şöyle. Ve in tü'minu ve orada ve in tasbiru ve tettegu. La <Lâ> ya zurküm kaiduhum şeya eğer takva üzerine olur sabır da ederseniz onlar size hiçbir şekilde zarar veremezler diyor Allah celledül. Ve la <Lâ> yapsaban ala dineyebkalan bima atahumullahu min fazlihi huva khayranlem berhuva şerrlem. Allah'ın kendisine nimetler verdiği kişilerin cimrilik yapanlarının o cimriliğin onlara daha iyi olduğunu, daha hayırlı olduğunu zannetme. O cimrilik onlara hayır değil, şerdir, zarardır diyor. Bir kere ahirette seyyutav ve bu ne mâ Gevmel kıyamet, kıyamet gününde o malları onun için zincir olacak. Ateşten zincir haline dönüşecek ve o zincirlerle bağlanacak. Aslında bu dünyada da malıyla bağlanıyor adam. Malı onu taşıyacağı yerde o malını taşıyor. Cimri'nin babası ölmüş. Babadan bir mum kalmış. Eskiden aydınlatma, evin aydınlatılması mum ile idi. Mum kalmış. Dört yıldır yakmamış. Akşamları karanlıkla yatarmış. Mum tükenmesin diye. Babasının bir çok sevdiği arkadaşı gelmiş. Mecburen yakmış. Mum erirken damla halinde akar ya, gözün... Mumdan bir damla akarmış, adamın gözünden iki damla akarmış. Buyurun, bu dünyada da kendi malıyla kendisi işkence gören bu adam, ahirette aynı mal onun ateşi oluverecektir. Velillahi miratü's semavati vel arz. Göklerin ve yerin mirası Allah'a aittir. Herkes gelip geçici. Allah baki. Hani İstanbul şehri bir zamanlar Kostantin'in üzerinde tapuluydu. Sonra tapuyu Fatih Sultan Mehmet aldı. E ona kaldı mı? Ona da kalmadı. Şu anda 15 milyon insan yaşıyor. E onlar da gidecekler. Ama Allah Celle Celaluhu baki Rabbimin nimetleri tükenmez. Saymaya kalksanız sayamazsınız diyor. Ve in ta'ud dunyamatallah ila tusuha. Saymaya kalksanız sayamazsınız. Yemeye kalksanız bitmez de. Saymaya kalksanız sayamazsınız diyor. Allahu bima ta'malun khabir. Allah yaptıklarınızdan haberdardır diyor. Laqad semi'a Allahu kavlellezina faru. İnne Allah feqirun ve nahnu ogniya. Allah fakirdir, biz zenginiz diyenlerin sözünü Allah işitti. Allah'ın işittiğini hatırlamak çok iyi şeydir. Beş vakit namazımızda biz rükü'dan kalkarken semia Allahu liman hamide, hamde hamdini Allah işitmiştir, işittir. Yani. Ağzımızdan çıkan her kelime Rabbimiz tarafından işitilmektedir. Hocam ve 7 milyar insan aynı anda geç onu trilyonlarca canlı karıncasından filine kadar denizdeki daha tespit edemediğimiz canlılara kadar hepsinin isteklerini de duyan Allah Celle Celaluh'tür. Kur'an-ı Kerim'de birkaç yerde Allah'a borç veriniz diyor. Yani ihtiyaç sahibi insanlara faizsiz borç vermek, Allah'a vermek kadar değerli olduğunu ifade etmek için Rabbim Allah'a borç veriniz diyor. Kelimelerin manalarını tahrif etme hastalığı, Yahudilerin imansız kesimi tarafından hep uygulana gelmiştir. Kur'an içinde aynısını yapmışlar. Allah borç para istiyor bizden, insanlıktan yani. E biz zenginiz öyleyse Allah fakir ki borç para istiyor. Sözden anlamaz, laf dinlemez bir topluluk. Veya de tahrifatçılık, tahribatçılık hastalığına tutulduklarından maddi olanları tahrib, söz olanları tahrif etme hastalığına yakalandıklarından dolayı böyle demişler. Rabbim diyor ki biz onların dediklerini yazıyoruz. Senektübü mâ galû, söyledikleri kayda geçiyor. Vakit leh Müllembiya e bir hakkın, haksız yere peygamberleri öldürdükleri de kayda geçmiştir. Ve ne bulduğu azab el hareyk. Buyurun, yakıcı azabı tadınız deriz biz onlara kıyamet gününde. Ee, Allah'ın ateşli yakması da doğru mu? Rabbin diyor ki: "Derhal bir demet Bu ateş var ya, yandığınız ateş kendi ellerinizle daha önceden hazırlayıp cehennem çukuruna koyduğumuz ateştir. Kendi ellerinizle hazırladığınızdır. Ve enallahu leyse bi-dallamin lil-abîd. Allah bir zaman hiçbir kuluna zulmetmez haksızlık yapmaz diyor. Ellezina qalu inna Allah ahide ileyna alla nutmina lirasilin hatta yetiyena biqurban takulu hunna O Yahudilerden tabii bir kısmı Yahudilerden Müslüman olan çok insan olmuştur. Hristiyanlar daha fazla. Hristiyanlarla Yahudiler kıyaslandığında Hristiyanlardan Müslüman olan daha çoktur. Şu günümüzde bile Hristiyanlardan Müslüman olan daha fazladır. Gerçekten Hristiyanlıkta samimi olanlar Müslüman oluyorlar. Hristiyanlar içerisinde de Müslüman olanları Mezheplerine göre ayırırsak, Katolikler daha fazlaymış. Katolikler daha katı bir kuralla dinine bağlılar ve samimi oldukları ortaya çıkıyor. E bakıyor ki İslam, Hz. İsa'yı da, İncil'i de kabul ediyor. E Doğrusu da bu. Öyleyse ben Hristiyanlığımın doğrusunu alayım. O dini gönderen Allah Celle Celaluhu'nun gönderdiği bu dine de gireyim diyerek Müslüman oluveriyorlar. Biz peygamberlere inanmayız ta ki bize bir kurban getirsinler, kessinler, o kurbanı da gökyüzünden gelen bir ateş alsın götürsün. O zaman inanırız diyorlar. Bunun bir benzeri Maide suresinin 27. ayet-i kerimesinde geçmişti. Maide suresinde biz böyle bir mucize, yani kimin kurbanının kabul edileceği konusunda kurban kesiyorlar, kabul edilenin kurbanı alınıp götürülüyor. Böyle bir mucize bekliyoruz, yoksa inanmayız diyorlar. Kul söyledi onlara. Batayakum rusulun min kadri bilbeyinatî ve bildiği kültübü. Daha önce peygamberler geldi. Benden önce peygamberler geldi. Mucizeler gösterdi. Bu dediğiniz mucize de gösterildi. Yani kurbanı ateşin aldığı mucize de gösterildi. Ama inanmadılar. Kimler o size mucize gösteren peygamberi niye öldürdünüz Mucize istiyorsunuz. mucize gösteren peygamberi niye öldürdünüz Mesela İsa aleyhisselam İsa aleyhisselam öldüremezdiler Yahya aleyhisselamı öldürdüler ama Musa Ali aley İsa aleyhisselamı öldürmek için çarmıha germeye teşebbüs ettiler Rabbim onları yanılttı ayrı bir şey. Kur'an-ı Kerim'de Öldüremediler de asamadılar da. Benzeri bir adamı astılar. Benzeri bir adamı astıkları kesin. Öyleyse onlar peygamber öldürüyoruz diye onu oraya astılardı. Niye onları öldürdünüz siz? Sözünüz de doğruysanız. Mucize görmek istiyoruz diyorsanız mucize gördüğünüz peygamberleri niye öldürdünüz siz? Diyor Allah Celle Celaluhu.